Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve etmu't teslimi ala esrafil murselin ve ala alihi ve ashabihi ve men velahu ve men tabi'ahu ila yevmid din. Allahumme allimna ma bima ve Ve ve ve ve ve cealna mimmen yestemiunel kavle fettebeunu ahsane ve edhılna ve fi Bugün yeni bir ders silsilesine başlıyoruz. Daha önce işlemediğimiz bir ders. Bundan birkaç hafta önce ben hutbede Ahzab suresinin tefsirini yaparken orada aklıma geldi, anlatırken hatta bunun bir kitabını yazsak mı dedim hutbede böyle bir ifade kullandım. Ve o gün gider gitmez hazırlamaya başladım. Bugün de bu derslere başlayacağız inşallah. Şimdi önce şunu söyleyelim. Bizim Türkiye'de bir kitabı aldığımız zaman kitap okuyucular genelde mukaddimeyi okumaz. İlk bölümden sen nereden başlıyorsun? Baştan. Mukaddimeyi okuyor musun? E hadi bakalım. Mukaddime'den başlamaz bizim okuyucular. Kitabın başı orası değildir. Derslere bakın sosyal medyadaki derslere. En az görüntü alan ders mukaddimelerdir. Başlığı mukaddimedir. ilgi falan da çekmez ama şunu bilin. Bir ilme başlarken en önemli ders mukaddimedir. Bundan dolayı inne mabadi'e ilmin ashra'l haddu vel mevdu'u thumma diye bir işe başlayacağın zaman, bir ilme başlayacağın zaman yapılması gereken şunlardır diye İslam alimleri şiir falan yazmışlardır. Yani ilme başlamadan önce bir mukaddime yapacaksın ve bu mukaddime de şu on maddeyi tek tek anlatacaksın. İşte bu ilmin tarifi nedir, bu ilmin kuruluşunu ilk kim yapmıştır, tedvini nedir, semeresi nedir, faydası nedir? Bunları uzun uzun anlatacaksın diye İslam alimleri şiir yazmışlardır. Demek ki mukaddime çok önemlidir. Biz de bugün bir mukaddime yapacağız. Ne anlatacağımızı söyleyeceğiz. Ders silsilemizde neyi ortaya koymayı söyleyeceğiz. Bu derslerde hedeflediğimiz amaç nedir diyeceğiz. Ben hemen, buraya baş, hemen burada bunu söyleyeyim. Bir, bizim derslerimiz biz dört ayrı başlıkta işleyeceğiz. Birincisi Enfal suresinin gölgesinde Bedir savaşını işleyeceğiz. İkincisi Alimran suresinin gölgesinde Uhud gazvesini işleyeceğiz, savaşını işleyeceğiz. Üçüncüsü Ahzab suresinin gölgesinde Hendek savaşını işleyeceğiz. Dördüncüsü ise Tevbe suresinin gölgesinde Tebuk gazvesini işleyeceğiz. Dikkat edin biz siyer işlemeyeceğiz. E hocam nasıl siyer işlemeyeceğiz? Bedir Savaşı, Uhud Savaşı bunlar hep siyer ilminin konusu değil mi? Evet siyer ilminin konusu ama bizim şu an işlediğimiz ders silsilesi siyer dersleri değil. Bundan dolayı siyer derslerinde verilmesi gereken mesajlar bizim öncelikle vereceğimiz mesajlar olmayacak. Elbette Bedir Savaşı'nı anlatırken biz biz Bedir Savaşı'nı anlatırken siyer ilminde geçen ibretleri, orada geçen kıssaları, orada geçen önemli olayları, mesajları bize hatırlatacağız. Ama bizim öncelikli kastımız Bedir Harbi'nden ilahi mesajlar ortaya koymak değil. Bu bir. İki, diyoruz ki konu başlığımızı veya ders başlığımız. Alimran i̇mran suresi gölgesinde Uğuz savaşı. Demek ki biz Alimran i̇mran suresini işleyeceğiz. Demek ki bizim dersimizin aslı tefsir dersi de değil. Biz tefsir dersi de yapmayacağız. Biz başından sonuna kadar Müslümanlara bir mesaj vermeye çalışacağız. Vermek istediğimiz mesaj şu. Kur'an'ı anlamak istiyorsanız, Kur'an'ın indiği o günlere gideceksiniz. Kur'an'ı anlamak istiyorsanız, ''Kur'an'ın indiği 14 asır öncesine gideceksiniz. O asrı çok iyi öğreneceksiniz. O asırda neler olmuş, neler bitmiş, vahiy, nasıl gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyi aldığında ne yapmış, ne yapmamış, bütün bunları en ince detayına kadar öğrenirseniz Kur'an'dan faydalanabilirsiniz.'' Bizim bu derslerde 8-10-15 kaç silsile sürecekse bilmiyorum. Bizim bu derslerde vermek istediğimiz birinci mesaj bu. Evet biz Siyer'de geçen bazı olayları anlatacağız. O olaylardan dersler ve kıssalar ibretler çıkartacağız. Biz Siyer'i anlatırken Enfal suresine Bedir gazvesini anlatırken Enfal suresine başvuracağız. Enfal suresinden de Ayetlerden bazı ibretler ortaya koyacağız Bazı mesajlar ortaya koyacağız Ama bizim bu derslere başlamamızın temel gayesi Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına Onun örnekliğine, onun beyanına, onun hareket tarzına Ne kadar muhtaç olduğumuzu ortaya koymaktır Bunu ortaya koymalıyız ki insanların önünde büyük bir set olsun Neye karşı set olsun? Kur'an'ı istedikleri gibi anlamlandırmaya set olsun. Bunu ortaya koymamız lazım ki daha doğrusu insanlar Kur'an'ı Kerim'e, keyfeme yaşa, diledikleri gibi bir anlam verip oradan diledikleri gibi bir din üretebilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun 23 yıllık siretini devre dışı bırakmışlardır. Bu devre dışı bırakmanın neticesinde Kur'an artık herkesin hevasına uykun bir şekilde konuşturulan kitap olmuştur. Bugün, bugün putperest bir sufi de Kur'an'ı istediği gibi konuşturabilmekte, Allah istediği gibi konuşturabilmektedir. Putperest bir demokrat da Kuran-ı Kerim'i istediği gibi konuşturabilmektedir. Allah yolunda cihad edenlere karşı savaşanlar dahi Kuran-ı Kerim'de mücahitlere ve Müslümanlara karşı savaşan Allah'ın indirdiğiyle hükmedilen beldeleri yerle bir eden Allah'ın indirdiğiyle hükmedilen beldelere yukarıdan bombalar atanlar dahi bunu Kur'an ve sünnete mal edebilmektedirler. Bunun doğruluğuna dair Kur'an ve sünnetten delil getirmeye çalışmaktadırlar. Ancak bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretini çok iyi bilirsek hak ile batıla ayırt etmemiz furkaniyet sahibi olmamız Doğru ile yanlışı iyi görmemiz belki biraz daha mümkün olacaktır. Bundan dolayı kardeşler böyle bir ders silsilesine başladık. Ders silsilesinin her adımında, dersin her bölümünde, dersin her e, aralıklarında Diyeceksiniz ki evet bu ayet anlayabilmemiz için şu olay bilmemiz lazımmış. Ben bu olayla bu ayeti beraber anladığım zaman ha ayet kapılarını bana daha açıyor. Ayet, ayetin üzerinden sis perdesi tamamen kalkıyor diyeceğiz inşallah. Kardeşler Kur'an-ı Kerim bundan 14 asır önce belli bir zamanda, belli bir topluluğa, belli olaylar üzerine Perderpey bölüm bölüm inen bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim masa başında yazılan bir kitap değildir. Masa başında yazılan kitapların hemen hemen tamamı yazıldığı dönemin olaylarından bağımsızdır. Mesela ben hakimiyet mefhumu kitabını yazdım 2004-2005. Siz o kitabı okuduğunuz zaman benim o günlerde yaşadığım olay ve hadiselerin hiçbirine vakıf olamazsınız. Çünkü masa başında yazılmıştır. Olaylar ve hadiseler üzerine kalem oynatılmamıştır o kitapta. Ancak Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap değildir. Bir olay olmuştur. O olay üzerine vahiy inmiştir. Vahiy o olaydan bahsediyordur. Vahiyin. Hemen öncesi o hadisedir. Bir meseleyi mesela biz deriz ki sen böyle böyle dedin kardeş sen beni yanlış anlamışsın. Ben şöyle şöyle dedim sonra böyle böyle dedim. Sen başını dinlememişsin deriz. Sözün başını dinlemeyince sen sözün sonunu yanlış anlamışsın deriz değil mi? İşte ayetlerin, ayetlerin başı yaşanılan hadiselerdir. Önce müminler Bedir'e çıkmıştır. Bedir'de bir savaş gerçekleşmiştir, hadise gerçekleşmiş, arkasından vahiy inmiştir. Bu vahiy sadece buradan alıp anlamaya çalışmak, söze ortasından başlamaktır. Bu vahiy buradan anlamaya çalışmak, sözün başını terk edip, hadisenin başını terk edip, olayların başını terk edip, sonuna göre hüküm çıkarabilmektir ki bu yanlıştır. Adama niye vurdun? Adama vurdum. Tamam yanlıştır, eksiktir, hatalıdır. Ama bunu bana ona vurduran etken ne? Bunu bir bilmen lazım. Şöyle şöyle şöyle olaylar oldu, şu hadise gerçekleşti. Bunun neticesinde ben de bu sözü söyledim. Ha o zaman haklısın kardeşim. O zaman nesin? Haklısın. Tamam mı? Yani bu bizim hayatımızda yaşadığımız defalarca yaşadığımız örnekler çoktur bir arkadaşımıza gideriz sen böyle böyle söylemişsin yalnız söylemişsin niye böyle söyledin o da olayın başını anlatır şöyle şöyle hadiseler oldu şöyle şöyle gelişmeler oldu mevzu şöyle ilerledi ben de bu sözü söyledim. İşte Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bir çoğu olan hadiseler, olaylar, meseleler olur, olur, olur. Arkasından söz gelir. Bu sözü anlayabilmek bu hadiseleri, bu olayları, bu meseleleri bilmeye bağlıdır. Peki şunu sorabilirsiniz. Hocam, aleykümselam, Hocam niye bu konuları seçtik? Yani sadece Bedir Savaşı yok ki Siyer'de. Sadece Uhud savaşı yok ki Siyer'de. Mesela Mekke dönemini seçseydik diyebilirsiniz. Arkadaşlar Mekke döneminde inen ayetlerin birçoğu genel hadiseler üzerine nokta atışı hadiseler üzerine değildir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uzlaşma teklifinde bulunulmuş. Bunun karşılığında da kafirin suresi inmiştir. Ancak bizim seçtiğimiz konu böyle değildir. Koskoca bir Bedir harbi olmuştur. Siyere baktığınız zaman onlarca sayfada onlarca sayfada ele alınan bir konudur. Kur'an'a baktığınız zaman 10 15 20 hatta Enfal suresinin tamamına Bedir suresi diye diyebilirsiniz. Enfal suresinin ilk ayeti nedir? Yeselunuke ani'l Enfal. Sana ganimetlerden soruluyor bak. Enfal suresinin ismi niye Enfal'dır? Hah? Çünkü Bedir Savaşı'na çıkılmış, ganimet elde edilmiş. Bu ganimetlerin ne yapılacağı konuşulmuş. Bunun üzerine Enfal Suresi, Ganimetler Suresi inmiştir. Yani surenin ismi bile Bedir Savaşı'nda gerçekleşen elde edilen bazı malların dağıtımıyla ilgilidir. Surenin ismi bile böyledir. Bundan dolayı biz başka surelerde seçebilirdik. Uzlaşma tekliflere karşısın Kâfirun Suresi gölgesinde Mekke dönemi ve uzlaşma teklifleri diyebilirdik. Ancak vermek istediğimiz mesajı tam anlamıyla veremezdik. Bundan dolayı inşallah bu dört konuyu seçeceğiz arkadaşlar. Seçtik daha doğrusu. Tabii her bir, yani dört bölüm ama her bir bölüm kaç dersten oluşacak bilmiyorum. Yani konu zihnimde hazır ama... Konuyu kaç dersi anlatacağım ben bunu bilemiyorum. Şimdi kısaca bu konulara başlamadan önce yani dersimizin ne olduğunu anlattıktan sonra e, çok kısa bir şekilde siyer ilminin öneminden ve faziletinden bahsedelim. Ne yazık ki biz Müslümanlar kitap okumuyoruz. Yani madem kitap okumuyoruz siyer de okumuyoruz. Siyer okunabilecek en güzel ilimlerden bir tanesidir. Arapça ilmini tek başınıza elde etmeniz mümkün değildir. Fıkıh usulü ilmini evinizde bir kitap okuyarak anlamanız mümkün değildir. Hadis usulünü internetten bir hocayı indirip o hocadan dinleyerek anlamanız mümkün değildir. Ama siyer ilmini öğrenmeniz, siyer ilmini anlamanız, siyer ilminde ilim ehli bir Müslüman olmanız tek başına çoğu zaman mümkündür. Ben bundan dolayı Müslümanlara evde tek başına veya işte mesela bana şu sorular geliyor genelde. Hocam ilmi bir çalışma yapmak istiyorum ne yapayım? Yapabileceğiniz en güzel ilmi çalışma siyer çalışmasıdır arkadaşlar. Hadi gelin beraber oturalım sohbetler yapalım gerek yok evinde otur siyer ilmi çalışırsan bunu öğrenebilirsin. Niçin siyer ilmi? Birincisi öğrenimi kolaydır. İkincisi kaynak sıkıntısı yoktur. Bugün başladığınız zaman 5 yıl okuyabileceğiniz kadar elinizde kaynak vardır. Bir Türk'ün, Arapça bilmeyen bir Müslümanın 5 yıl okuyabileceği kadar kaynak elinde nedir? Vardır. Geçen derste de anlattım. İnsanları en çok etkileyen ve biraz sonra da söyleyeceğim. En çok etkileyen ilimlerin başında siyer ilmi gelmektedir arkadaşlar. Bundan dolayı ben elinize bir siyer kitabı alın onu bitirin ikincisini alın onu bitirin üçüncüsünü alın onu bitirin dördüncüsünü alın Gece gündüz siyer kitabı okuyun diye nasihat ediyorum siyer kitabı okumak bir açıdan kolaydır çünkü fikri temeli yoktur olay ve hadise anlattığı zaman temeli biyografiye dayandığı için okumak çok daha kolaydır şimdi bizden okuyan bir toplum olmadığımız için adam 30-35 yaşına kadar 35 sayfa kitap okumamış Müslüman oluyor biz ona 200 sayfa Vahiden kültüre kitabını veriyoruz Celalettin Vatandaş. Cümlenin başına başladım, sonunu zor getiren bir yazardır. Tek cümlesi dört satırdır veya yoldak işaretler veriyoruz. Yarım sayfalık cümle kuran Seyit Kutup... ...hele tercüme eden de Beşir Eriar Soy Hoca ise... cümleler... ...adam 35 yılda 35 sayfa kitap okumamış... ...sen ona öyle bir kitap veriyorsun ki... ...ne cümlenin başını bulabilir ne cümlenin sonunu bulabilir. Daha sonra da artık kitap okumuyor. Niye çok ağır geliyor... Siyer böyle değildir. Uykudayken anlarsınız arkadaşlar. Siyer böyle değildir. Çünkü sonuçta nedir siyer? Biyografidir. Peki ne okuyabiliriz? Bu konuda da derse başlamadan önce, çünkü bana sorular gelecek ben biliyorum. Hocam ne okuyalım ne okuyalım denilecek. Ben bu konuda da birkaç tavsiyede bulunayım. Önce mutlaka mübarek Furi'nin tek ciltlik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı vesireti mi ismi böyle olacak Risale yayınlarından çıkan bu kitabı birkaç kere okumanızı nasihat ederim ben size çünkü bu kitap sadece olayları anlatıyor sadece neyi anlatıyor olayları ve hadiseler anlatıyor. Bu kitabı birkaç kere okuyup olaylara ve hadiselere vakıf olmanızı nasihat ederim. Bununla birlikte işte Nuri İzah diye bir kitap var. Şu an yazarını hatırlamıyorum. Nida yayınlarının olması lazım. Yine Nedvi'nin Pınar yayınlarından olması lazım çıkan Son Peygamber diye bir kitabı var. Bu tip kitaplarla yani Siyer'i öncelikle uzun uzun Siyer anlatan değil... Olabildiğince kısa ve sadece olayları anlatan siyer kitaplarıyla başlamanızı nasihat ederim. Arkasından Ahmet Ferid'in çok güzel bir kitabı var. Guraba yayınlarından çıkan şu an baskısı bitti zannedersem. Piyasada yoktur veya elinde olanlar bizde yok. Yani değil mi? Bizde uzun zamandır yok. Piyasada da yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından ne diyordu? Sonuçlar mı? Neydi kitabın ismi? Ahmet Ferid. Evet. Evet. Fıkh-ı de mesajlar diye... İman efendim? İman Heh, i̇mani dersler. imani dersler. Fıkh-ı Sire, imani dersler diye. İkinci aşamada okumanız gereken kitaplar arkadaşlar... Fıkh-ı Sire'dir. Yani Sire'i öğrendik. Hadiseleri, olayları öğrendik. Şimdi bu olayların fıkhını anlamaya çalışmak. İkinci aşamada budur. Bununla ilgili dört tane çok güzel kitap tavsiye edeceğim ben... Bir tanesi Ramazan el fakus fıkhı siresidir. Çok güzel kitaptır. İçinde yanlışlar var, eksikler var. Yani ben güzel kitap dediğim kitaplar başından sonuna kadar böyle mükemmel tevhid ortaya koyan kitaplar değil ama... Çok güzel bir kitaptır. Ramazan-ı Elbuti'nin fıkhıl siresi. İkincisi Muhammed Gazali'nin fıkhıl siresi. Çok güzel bir kitaptır. Üçüncüsü Ahmet Ferid'in imani dersleri. Dördüncüsü ise Sallabi'nin iki ciltlik fıkhıl siresi. Veya nedir onun ismi? Sallabi'nin kitabının ismi? Resulullah'ın Hayatı diyelim. İki cilt kitabı. Bu çok güzeldir. Bu kitap hem olayları detaylı bir şekilde anlatır... Hem de olaylardan çıkan ibretleri çok güzel anlatır. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Bununla birlikte daha birçok siyer kitabı var. Mesela Celalettin Vatandaş'ın siyer kitabı var. Celalettin Vatandaş biraz daha modernist, modernist düşüncelidir bu noktada. Yani e, siyerde geçen bazı hadiseler akıl dışı ona göre olduğu için böyle biraz onlara temkinli yaklaşır. Buralar sizi pek... Ee, endişeye sevk etmesin. Bizim elhamdülillah menhecimiz yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakış açımız oldukça net olduğu için buralar endişe etmeyin. Ancak Celalettin vatandaşın siyerinin güzelliği şuradadır. Kendisi Türktür. Türkiye'yi çok iyi biliyor. Türkiye'yi çok iyi biliyor. Türkiye'deki İslami hareketin Müslümanları veya Müslüman, ol, Müslüman olmayı beceremeyenleri çok iyi bildiği için... Günümüze yansıtması açısından çok güzel olmuş onun siyeri. Onun siyerini tavsiye ederim ben. Ama dediğim gibi içerisinde sıkıntılar var. Bir şeyi çok soruyorlar. Kasım şunun mu diyorlar? Ben onu okumadım. Bu bizde de var şimdi yeni geldi. Ben onu okumadım ama onu çok övüyorlar. Nasıl bir siyer ben bilmiyorum. Bunu tavsiye ederim. Bununla birlikte daha birçok siyer kitabı var arkadaşlar. Bir de siyer dinleyim diyenlere biz geçmişte neydi bizim dinlediğimiz Abdurrahman ateşti zannedersin Abdurrahman ateş olması lazım çok sade tek tek siyeri anlatmış gerçekten çok güzel bir siyer olmuş onu da dinlemenizi tavsiye ederim bu silsileye devam edin burayı bitirenler tekrar sorsun ne yapalım diye işte tabakattan devam edelim böyle de bir şey yapmış olalım bir de ilim ehli kardeşlere ve önce kendi nefsime ve diğer ilim ehli kardeşlere bir nasihatte ya da yapılması gereken, yapılması gereken günümüzde Müslüman bir ilim ehlinin siyer yazması aciliyetle gereklidir. Günümüzde şu yaşanılan toplumda Müslüman bir ilim ehlinin, Müslüman hocalardan bir tanesinin Müslümanlara hitap eden bir siyer yazması çok evveliyatla önceliklidir. Allah ve teala önce beni tembelliğimden dolayı ıslah etsin. Sonra da tembel başka hocalarımız varsa onları ıslah etsin. Bir an önce böyle bir siyre Müslümanlara kavuştursunlar. Kavuşturalım diyoruz. Bu çok önemli. Çünkü yani <gülüyor> birebir yaşadığımız hadiseler var. Yani birebir yaşadığımız hadiseler var. Bugün hiçbir siyer kitabında hiçbir siyer kitabında Müslümanların sabah saat 5'te baskına uğrayıp ellerine kelepçeler vurulup zindanlara atıldığını göremezsiniz. Ama bunu Mekke'de görüyorsunuz, Kur'an ayetlerinde görüyorsunuz, yaşıyoruz ama kitaplarımızda yok, siyer kitaplarımızda yok. Bunların siyer kitaplarımıza girmesi gerekiyor ki bundan 200-300 yıl sonraki Müslümanlara örneklik teşkil edebilsin. Örneklik teşkil edebilsin. Bugün Müslümanlar ismini veya cismini duymadıkları terör örgütü ismi adı altında... İşlerden dolayı onlarca yıl hapislere maruz kalabiliyor. Bunların sihir kitaplarına geçmesi lazım. Bunların sihir kitaplarına geçmesi lazım yani. Dün nasıl Bedir'de Allah'ın indirdiği hükmeden bir orduyu yok etmek için kâfirler toplandıysa dün nasıl Ahzab günü Hendek'te Arap Yarımadası'nın dört bir tarafından ordular Ahzab ne demek? Ordular toplandıysa bugün de Allah'ın indirdiği hükmeden bir avuç Müslümanları yok etmek için Dünyanın dört bir tarafından 72 millet toplanmıştır. Bunun siyer kitaplarına geçmesi gerekmektedir. En azından 300 yıl sonra, 200 yıl sonra, 100 yıl sonra Müslümanlara bir vesika olsun onların elinde. 200 yıl önce de böyle olmuş. 14 asır önce bu böyle olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde böyleymiş. Ondan sonra böyle olmuş. Hatta 2000, 2020, 2040 Türkiye'sinde de yaşanılan şeyler aynıymış diye... Müslümanlara ne olsun? ibretlik bir vesika olsun diye Müslüman bir hocanın, Müslüman bir ilmehlinin bu çalışmayı ne yapması lazım? Mutlaka yapması lazım. Ben ben yapamam. Ben başlasam en az bir 30 yıl sürer. Öyle değil mi? Benim yazacağım 3 sayfalık makale 2 yıl sürüyor. O yüzden ben kendime güvenmiyorum. Kendime güvensem zaten böyle büyük ecil getirecek bir çalışmayı kimsenin aklına düşürmezdim. Kendim o işte öncelikle yapardım ama bu beni aşan bir iş inşallah kardeşler. Peki bunu da söyledik. Şimdi kısaca bir de siyer ilminin faziletinden bahsedelim. Önümüzdeki ders ne diyeceğiz? Enfal suresi. Buraya gelmeden önce Enfal suresini 8 kere, 10 kere, 15 kere defalarca okuyun arkadaşlar. Buraya gelmeden önce Enfal suresini defalarca okuyun. Sizler... Defalarca aynı sureyi okumanın faydasını biliyorsunuz. Her okuyuşta ne oluyor? Biraz daha açılıyor değil mi? Her okuyuşta sure biraz daha açılıyor. Bir, iki, farklı farklı meallerden okuyun. Yeri gelmişken burada ona da açıklamada bulalım. Hocam hangi meali okuyayım? Şimdi ben her türlü meali okuyorum. 2006'da, 2007'de ders yaparken önümde ne varmış? Ali Bulac'ın meali varmış. Konuşurken meal elimde kaldırmışım, konuşuyorum. Birisi oradan fotoğrafı çekmiş, işte Selefi Murat Gezenlerin Ali Bulac'ın mealini havaya kaldırması hiç olmamış diye. Şimdi arkadaşlar, meallerin hepsi problemlidir, sonuçta mealdir. Arapça gibi bir dili, Türkçe gibi bir dile nakletmek mümkün değildir. La tahzen inna allaha ma'ana ifadesi, hiçbir şekilde üzülme Allah bizimle beraberdir demek değildir. O onun sadece Kelime kelime karşılığıdır. La tahzen innallaha maana'nın ortaya koyduğu vurguyu Türkçe'ye aktarmanız mümkün değildir. Bundan dolayı her meal eksik bir çalışmadır. Ancak bazı meallerin bu tarafı eksiktir. Bazı meallerin bu tarafı, bazı meallerin bu tarafı. Her mealde farklı farklı eksiklik yönleri vardır. Siz farklı farklı mealler okuduğunuz zaman... ...bunun eksik bıraktığını buradan... ...bunun eksik bıraktığını buradan... ...adam diyor ki... ...hocam diyor Elmalı Hamdi yazarın mealini tavsiye ediyorsunuz... ...evet... ...orada diyor ki işte Allah'ın kudreti diyor... ...yanlış değil mi? Yanlış bunu ben biliyorum ama... ...sen meal okurken temel itikadına göre okuyacaksın... ...önce imanı öğreneceksin... ...imanını Kur'an ile artıracaksın... ...sen imanını öğrenmeden Kur'an okursan... ...zaten bu senin için çok da faydalı bir çalışma olmaz... Tamam onda bu hata var da şunda da hiç olmayacak hata var. Öbüründe hiç başka bir hata var. Yani hata demeyelim de hata ifadesi biraz cesur bir ifade olur. Eksik kalan kısım var. Evet okuyoruz bilmeal meal. Oldukça iddialı çıkıyor. Türkçesini anlarken canımız çıkıyor. Yani bırak yani şeyi meal güzel mi değil mi? Türkçesini anlarken canımız çıkıyor. Bundan dolayı evinizde en az 20 25 ayrı meâl bulunsun. Feyzül Furkan bulunsun. Ee, Şaban Pirinç mi pirinççi mi vardı? Biliyor musunuz? Pirinç. pirinç değil mi? Onun meali çok güzel o bulunsun. İşte Talat Kocci'nin meali bulunsun. Elmalılı bulunsun tevhid meali bulunsun farklı farklı mealler bulunsun ve Kur'an okumalarınızı onlardan daha doğrusu meal okumalarınızı farklı farklı meallerden yapın benim size nasihatim önümüzdeki derse gelinceye kadar defalarca me defalarca enfal suresini okursanız ne olacaktır sizin için faydalı olacaktır diyorum evet şimdi arkadaşlar dedik ki biraz da siyeriminin faziletinden başlayalım bahsedelim vaktimiz yaklaşıyor eee ona göre dersimizi bitirelim inşallah. Dedi ki Kur'an-ı Kerim bir olay üzerine nazil oldu. Bir olay üzerine nazil oldu. O olay yaşamazsan, o olay içinde yer almazsan Kur'an-ı Kerim'i anlaman ne değildir? Ee, Kur'an-ı Kerim'i anlaman eksik kalır. Bu cümle daha iyi oldu. Kur'an-ı Kerim'i anlaman mümkün değil demeyelim de Kur'an-ı Kerim'i eksik anlarsın. Mesela Allah subhanehu ve teala buyuruyor. İz enni hani Rabbim bir zamanlar meleklerine vahyetmişti. Ben sizinle beraberim. Müminlerin ayaklarını sabit kılın. Ben kafirlerin kalbine korku vereceğim. Siz kafirlerin boyunlarına vurun. Siz kafirlerin parmak uçlarına vurun. Ayetini anlayabilmeniz için bedere gitmeniz gerekmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kılıcınızı kuşanmanız, bineğinize binmeniz, sarığınızı takmanız, sizden kat kat kalabalık olan orduyu gözlerinizle görmeniz, hissetmeniz, o orduya karşı müminlerin zaferini görmeniz, arkasından da Allahu subhanehu ve teala'nın en ma'akum ben sizinle beraberim ayetini anlamanız ancak böyle mümkündür. Allah subhanehu ve teala'nın seninle beraber olduğunu anlayabilmen için, Allah Subhanahu ve Taala'nın müminlerle beraber olduğunu anlayabilmen için ve men nasr illa min indillahi'l azizil hakim yardımın sadece ama sadece Allah katından olduğunu anlayabilmen için Bedir'e mutlaka gitmen gerekiyor. Uhud'da mutlaka bulunman gerekiyor. Uhud'da mutlaka bulunman gerekiyor. Diyor ki o gün diyor gerisin geriye dönenleri var ya şeytan geçmişte yaptıkları kötülüklerden dolayı şeytan onların ayaklarını kaydırdı. Uhud'a çıkacaksın arkadaşım da çıkacaksın. Birileri seni satacak. Birileri seni terk edecek. Birileri diyecek ki işte bugün o gün değildir deyip terk edecek. Birileri senin emrine asi gelecek. Birileri emre itaatsizlik gösterecek. Bunun neticesinde alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ölümle yüz yüze gelecek. Bunun neticesinde Hamza İbni Abdülmuttalip gibi Allah'ın aslanı şehit olacak. Bunun neticesinde Medine'nin ilk muallimi Musab bin Umeyr şeyit olacak. Sen bunları göreceksin. Bu ayetleri ancak böyle anlarsın. Bu ayetleri bir kitap okur gibi Uhud Savaşı'ndan, Bedir Savaşı'ndan bağımsız okumaya çalıştığın zaman bunu anlayamazsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber hicrette çıkacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber çıkmış olduğun o hicrette takip edileceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber o hicrette takip edilirken bir mağaraya sığınacaksın. Mağarada dururken düşmanların sana yaklaştıklarını hatta ayaklarının dahi görebilecek mesafeye kadar yaklaştıklarını göreceksin. Ama onlar sana ulaşamayacaklar. Onlar seni göremeyecekler. Bir örümceğin varlığı vesilesiyle Allah subhane ve tella seni men edecek kafirlerin sana ulaşmasını engelleyecek la tahzen innallaha ma'ne ey müslüman üzülme Allah bak bizimle beraber Allah subhanahu wa dilediği zaman bir örümceğin yuvasıyla dahi ki o örümcek yuvası nedir en zayıf evdir Allah en zayıf evle müminleri koruyacaktır korunmak için insanlardan korunmak için kalelere sığınmanıza gerek yok insanlardan korunmak için savaş meydanından kaçmanıza gerek yok İnsanlardan korunmak için tedbir ve önlem almanıza gerek yok. Allah subhane ve teala Evlerin en zayıfı örümceğin evidir buyuruyor. Allah subhane ve teala, gerektiği zaman o en zayıf evle seni düşmanlardan koruyacaktır. Bunu anlayabilmen için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ne yapacaksın? Hicret edeceksin. O hicrette bulunacaksın. Evet. Bundan dolayı Kur'an'ın anlaşılması ancak o ancak nedir? Kur'an'ın anlaşılması ancak ancak siyerin e, bilinmesiyle daha iyidir. Siyeri ne kadar iyi bilirseniz, siireti ne kadar güzel kavrarsanız, siireti ne kadar güzel tahsil ederseniz o ilmi, Kur'an-ı Kerim size o kadar çok faydalı olacaktır. Arkadaşlar Hud suresinde Allah subhanehu ve teala Hud suresinde anlatılan konu nedir? Hı? Var mı bilen? Hud Suresi genel olarak nelerden bahseder? <gülüyor> Hud Suresi Siyer Suresi diyebiliriz. Siret Suresi diyebiliriz Hud Suresine. Çünkü rasullerin siretini anlatır. Rasullerin hayatını anlatır. Yani Hud Suresine Nuh mu dedim Hud mu dedim ben? Hud diyorum doğru söylüyorum. Hud Suresine geçmiş rasullerin hayatı suresi de diyebilen, yani diyemeyiz de. Böyle de isimlendirelim mesela. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in sonların ismine kaldırıp yeni isim o manada söylemiyor. Hud suresinin sonlarına doğru Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. Ve kullen nakuss aleike min embail Biz işte böylece rasullerin siiretini sana uzun uzun anlattık. Bununla manuseb bi tu bi Senin kalbini sabitleyelim diye diyoruz ki kardeşler İslami hareketin en büyük problemi sebatsızlıktır. İslami hareket istikametten uzak bir harekettir. Bir İslami harekete bakıyoruz. Çıkıyor tevhid ve cihad diyor. Çıkıyor tevhidi ve cihadı ayakta tutuyor. Çıkıyor tevhidle ilgili dersler yapıyor. Cihadla ilgili dersler yapıyor. Aradan 20 yıl geçiyor bir bakıyoruz. Adam cihada devam ediyor tevhidi terk etmiş. Cihadın uğruna tevhidi kurban etmiş. Şeytan onu tevhidten men edebilmek için ona cihadı vermiş. Allah yolunda cihat diye gerekirse demokratları korumaya dahi cevaz verebiliyor. tevhitten tamamen yüz çevirmiş. Bugün Suriye'de öyle değil mi? Demokratik, laik memleketlerin askerleriyle Allah yolunda cihat ettiğini iddia edenler aynı bölgede nöbet tutmuyorlar mı? Aynı bölgede beraber hareket etmiyorlar. Bakın tevhid ve cihat diye başlamış tevhidi terk etmiş. Bir başkası tevhid ve cihat diye başlamış cihadı terk etmiş. Hatta cihadı tevhidin engel olarak da söylemiş. Subhanallah. Allah yolunda cihat bugün tevhide engeldir demiş. Tevhid davetin engeldir. Türkiye'de en büyük problemimiz arkadaşlar sebatsızlıktır. istikametsizliktir, İstikametten uzak olmamızdır. İstikameti sağlayabilmek için bir ne yapacağız çokça yok Resulullah sallallahu sellem ne yapardı çokça Allah'ı zikredeceğiz çünkü Allah subhanahu ve teala Allah yolda cihada, cihada çıktığınız zaman fethbutu sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felaha ulaşırsınız Allah'ı çokça zikredin ki diyor. Allah'ınz değil mi? Sebat Allah'ı çokça zikretmekle mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en çok zikrettiği zikirlerden bir tanesi ise Ya muqallib al-kulub, sebbit qalbi ala dinik, sebbit qalbi ala Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, benim kalbimi dinin üzerinde, benim kalbimi sana itaat üzerinde sebat et. En çok bunu yapacağız. Bu bir. iki yapacağımız en çok işlerden bir tanesi de siyer ilmini okuyacağız. Bakın Allah subhanahu buyuruyor. Ey Muhammed, biz sana Nuh'un siyerini öğrettik. Ey Muhammed, biz sana Hud'un siyerini anlattık. Ey Muhammed, biz sana Şuayb'ın, Salih'in, Musa'nın, İbrahim'in siyerini anlattık. Bunu anlatmamızın sebebi, bihi Senin kalbini sebat ettirelim diye. Öğrenci, siyer okuyan öğrenci, siyeri okumaya başladığı zaman, Mekke'yi gizli gizli korkarak terk eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 10 yıl geçmeden Mekke'ye, Kusva isimli devesinin üstünde muzaffer bir komutan olarak devesine secde etmiş bir şekilde girdiğini görecek. Kalbi bugünkü durumundan dolayı zayıflamayacak. Bugün güçsüzüz. Bugün zindandayız. 50 yıl, 100 yıl ceza almışız. Bugün kafirler bizim üzerimize musallat olmuş. Malımıza, mülkümüze çökmüşler. Elimizde hiçbir şey yok. Üzülme kardeşim. Dün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de böyleydi. Kendi memleketinden, kendi vatanından, kendi toprağından... Korku içinde kaçmıştı. Aradan 8 yıl geçti. Devesinin üzerinde Mekke'ye Allah'a secde ederek... Niçin Allah'a secde ederek girdi? Bu büyük fetihten dolayı Allah'a şükür etti. Siyer okuyan talebe bunu gördüğü zaman kalbi sebat bulacaktır. Siyer okuyan talebe belli bir dönemde, belli bir zamanda boynuna ip takılıp Mekke'nin sokaklarında koşturulan... Göğsüne kayalar konulup ahat ahat diye bağırttırılan işkence görülen Bilal habeşi tanıyacak. Aradan 8-10 yıl geçmeden bir de bakacak ki Bilal Habeşi Mekke'de, Mekke'nin en kutsal olan Kabe'de Kabe'nin üstüne çıkmış. Allahu Ekber diyor sesli sesli. Dün bunu sessiz sessiz söylediği için işkencelere maruz kalan Bilal Habeşi, Aradan 8-10-15 yıl geçmeden önce en kutsal olan mekana Kabe'ye çıkmış Allahu Ekber diyor. Dün Mekkelilerin sesi güçlü çıkıyordu. Müslümanlar gizli gizde Allahu Ekber diyorlardı. Aradan 10-15 yıl geçti. Müslümanlar bugün Mekke'nin Kabe'nin tepesinde Allahu Ekber diye güçlü güçlü bağırarak konuştular. Müşrikler kendi aralarında fısıldaşıyorlardı babamız bu kötülüğü görmedi bir köle çıkmış Kabe'nin damına gizli gizli konuşuyorlar aradan 10 yıl 15 yıl geçmeden önce talebe bunu gördüğü zaman siyer okuyan kimse bunu gördüğü zaman kalbi sebatla dolacaktır kardeşler siyer okuyan kimse hendek savaşına gidip sağından ve solundan önünden ve arkasından kafirler tarafından kuşatıldığını gördüğü zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakacak karnı aç iki tane taş bağlanmış yiyecek ve açlıktan yiyeceksizlikten ve açlıktan dolayı hem de kazılıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem de kazırken büyük bir kaya çıkıyor Müslümanlar onu parçalayamıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline kazmasını baltasını alıyor bir vuruyor bir kısmını parçalıyor ve diyor ki size Kisra'nın hazinelerini vaat ediyorum. Siyer okuyan talebe en zor durumda dahi hedefini çok yüksek tutmanın önemini öğrenecek, kalbini sebatla dolduracaktır. Siyer okuyan talebe önünde ve arkasından kuşatılsa da sağından ve solundan kuşatılsa da tüm bu kuşatmalarla beraber bizzat kendi içerisinden büyük ihanete uğratılsa da Allah izin vermediği müddetçe ona hiç kimsenin hiçbir şey yapamayacağını görecek, bunu görecek, bunun neticesinde, bunun neticesinde kalbi sebatla dolacaktı kardeşler. <gülüyor> Siyer ilmi okuyan talebe, bütün imkanların bittiği, bütün sıkıntıların zirve yaptığı, bütün şartların yok olduğu bir dönemde, ki boykot yıllarıdır bu yıllar. Boykot yıllarını öğrenecek, boykot yıllarında dahi durmaksızın Allah'ın dinine davet edilmesi gerektiğini anlayacaktır. Siyer ilmi sonuçta bizlere çok ama çok şeyler öğretecektir kardeşler. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Umarım bizim bu dersimiz Müslümanların siyer okuması, siyer öğrenmesi, siyer ilmiyle kalbini, kalplerini sebat ettirmesi için bir vesile olur diyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar siyer ilmini öğrenmenin bir başka fazileti bir başka faydası ise şudur. Dinin en önemli ilkesi la ilahe illallah bir Muhammedun Resulullah iki Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Resul ve komutan lider nebi olarak ona iman etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman onu sevmeyi gerekli kılar. Bir insanın bir insanı sevmesi ancak ve ancak onu tanımakla mümkündür. Kardeşim tanımadığım bir insanı sevmen mümkün değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim beni annesinden babasından çocuklarından dahi çok sevmezse iman etmiş olmaz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi imanın en önemli gereklerinden bir tanesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi imanın en gerekli lüzumlarından bir tanesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevebilmek ise ancak ve ancak onu tanımakla mümkün olur. Onu tanıdığın zaman seversin, onu tanıdığın kadar seversin. Size iki tane örnek vereceğim. Birisi Müslümanlardan örnek vereceğim, ikincisi ise müşriklerden örnek vereceğim. Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdığı zaman sevgisi daha çok artacak. Arttığını göreceğiz birinci örnekte. İkinci örnekte ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Nefret eden bir kimsenin Kim ki bu? Kim bu? Bilene sihir kitap hediye edelim Sen, Efendim? Değil Ebu Lef Resulullah nasıl sevsin? Sevdim. Kim? Şu şeye iman tamam adamın ismi ne? Hatırlayacaksın işte Adamın ismini hatırlayacaksın Evet Sumame bin Usal İkincisi de bu Liderlerin Yemame'de iki büyük liderden bir tanesi biraz şunu anlatacağız. Mescitte namaz kılınıyor. Bir tane bedevi geliyor. Cemaatle namaz esnasında birisi hapşırıyor. Elhamdülillah diyor. O da yerhamükellah diyor namazda. İnsanlar buna bakıyor. Feremaniyel kavmu efsarahum. Kavim. Feremaniyel kavmu bi efsarahum. İnsanlar gözlerini bana dikti diyor. Dedim ki ananın sizi kaybetsin. Ne bakıp duruyorsunuz bana? Namazda oluyor bu hadiseler. Namaz kılarken cemaatle namaz kılarken birisi hapşırıyor. O da ona yerhamükellah diyor. İnsanlar buna bakınca diyor ki ne bakıp duruyorsunuz bana? Sizin durumunuz nedir? Limaza tenzurun eyleye diyor. Niye bana bakıyorsunuz? Ondan sonra insanlar diyor elleriyle vurmaya başladılar. Bir rivayette diyor ki bir şey daha söyleyecektim de da Allah beni engelledi diyor. De hala kavgaya devam edecek. Sağa sola selam veriyor. Bir ebi ve vallahi ma raeitu ve la Anam babam ona kurban olsun. Ondan önce veya ondan sonra ondan daha güzel bir muallim ben hiç görmedim. Ve la şetemeni ve ma ve la şetemeni ve la bana kızmadı, bana kötü bir söz söylemedi, beni dövmedi diyor. Bedevi demek ki hep dövülmek mi görmüş? Yani dövülmemeyi bir fazilet görüyor. Bana sadece diyor ki, dedi ki namaz konuşmak için değildir, namaz Allah'a zikretmek içindir dedi diyor. Ondan önce ve ondan sonra ben böyle bir muallim görmedim diyor. Bu kadar güzel bir muallim görmedim diyor. Burada bir kitap daha tavsiye edeyim. Hangi kitabı tavsiye edelim? Haydi bakalım, sizin ikiniz bilmesini lazım. Muallim dedik, terbiye şekli dedik, öğretmen dedik. <gülüyor> yok, ta, yok, sadece ismi benziyor. Bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed Fettah Ebu'l-Gudde'nin mükemmel bir kitaptır. Bunu mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. <gülüyor> Bakın arkadaşlar, <gülüyor> Arapça olarak bu adamın, bu bedevinin ifadesinde Vallahi görüyorsunuz ki kalbinden sevgi fışkarıyor. Anam babam ona kurban olsun diyor. Anam babam ona kurban olsun. Ben ondan önce ve ondan sonra bu kadar güzel bir muallim ben hiç görmedim diyor. İfadeyi okurken ne kadar çok sevdiğini görüyorsunuz. Bu adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımasıyla mümkün oldu. Evet daha önce seviyordu ama bir hadise gerçekleşti, bir olay gerçekleşti... Bu olayın neticesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mükemmel kişiliğini görünce ne yaptı? Sevgi daha da arttı. O halde siyer okuyup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o mükemmel kişiliğine vakıf olduğunuz zaman ona karşı sevginiz daha da artacaktır. Bu birinci örnek. Birinci örneğimiz Müslümanın sevgisinin artmasına iyi idi. İkinci örneğimiz Sumame bin Usal örneğidir yemame liderlerindendir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona davette bulunmuş o ise düşmanca tavır göstermiş diye geçiyor siyer kaynaklarında ama nasıl bir düşmanlık gösterdiği belli değildir daha sonra ticaret meselesinde bir rivayete göre Muhammed bin Mesleme tarafından alınıyor mescide bağlanıyor 13 gün mescide bağlanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün onu İslam'a davet ediyor. O da her gün onu reddediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olabildiğince iyi davranın, güzel davranın diyor. Kendi yediğinden ona ikramda bulunuyor. Kendi içtiğinden ona ikramda bulunuyor. Diyor ki sana istediğin kadar fidye vereyim beni bırak ey Muhammed diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiçbir fidye almaksın sen serbestsin diyor. Adam çıkıyor orada bir nehir veya su buluyor. Usul abdesti alıyor Diyor ki ey Muhammed diyor bugüne kadar diyor yeryüzünde en sevimsiz insan benim nazarımda sendip Bugün diyor yeryüzünün en sevimli insanı benim nazarımda sensin diyor. Ey Muhammed bugüne kadar yeryüzünün en sevimsiz dini senin dinindi. Ey Muhammed bugün yeryüzünün en sevimli dini senin dinin diyor benim nazarımda. Bu adamın Müslüman olması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımasıyla mümkün oldu. Peki bir soru daha soralım. Bu da bir seyir kitaplık soru olsun. Yalnız sosyal medyadan dinleyen arkadaşlar soruya cevap verip ben bildim demeyin. Zaten ben burada cevap veriyorum. Geçen bir bilgi yarışması. Bunları kesme. Bunları da kesiyorum. Benim vermek istediğim mesaj yarım kalıyor. Bilgi yarışması yapmışız. Yani burada yaptık. Millet mesaj atıyor. Ben bildim diye. Zaten cevap veriyoruz biz. Senin bildiğini Ben nereden bileyim? Peki bir soru daha gelsin. Sumame bin Uysal bundan sonra ne yapıyor? Var mı bilen? Ömer abi ne yapıyor? Çınan. Tamam. <gülüyor> ne yapıyor? E, Mekke'ye gidiyor. Orada e, diyor ki size bir buğday tarihisi daha vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ben diyor dillerin en hayırlısını. Şimdi e, o bölgeyle Mekkelerin çok sıkı ticaret anlaşması var. Hatta... Tevhidini, imanını ortaya koyunca saldıracaklar aman dur saldırmayın dur ya. Ticaretimiz kesilir, yerle bir oluruz. Ticaretimiz kesilir, yerle bir oluruz. Adam da diyor ki vallahi diyor Muhammed izin verinceye kadar size bir buğday dahi göndermeyeceğim diyor. Size bir buğday dahi göndermeyeceğim diyor. Ve hasıl kelam bu kimsenin güzel bir müslüman olması ve kalbinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dair sevgiyle dolması neyle mümkün oldu? Onu tanımasıyla mümkün oldu. Arkadaşlar, siyeri ne kadar çok okursanız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını ne kadar çok tanırsanız, imanınız o kadar artacaktır. Geçen derste de söyledim. Bir Müslümanı fark etmek, sizin ıslah eden en güzel ilim siyer ilmidir. Bir Müslüman siyer ilmini okumaya başladığı zaman kendisinde fark etmek sizin çok güzel değişimler görecektir. Bunu hepiniz göreceksiniz inşallah. Şimdi kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak gerekiyor dedik. Onu tanıdık. Tanıyınca sevdik. Sevince ne olacak peki? Ona ittiba edeceğiz. Ona ittiba edince Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni yihbebkumullah Allah da bizi sevecek. Demek ki siyer ilmi okumak, devamlı siyer ilmiyle meşgul olmak Allah Subhanahu Taala'nın bize sevgisini artıran etkenlerden bir tanesi olacaktır. İttiba ile itaat'in farkını söyleyelim. İtaat emirlerde ve nehiylerdedir kardeşler. Kalk dediğim zaman senin kalkman itaattir. Otur dediğim zaman senin oturman nedir? İtaattir. Allah Subhanahu ve teala bize Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaati emretmiştir. İtaat için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok iyi tanımaya gerek yoktur. Ya eyyellezine amenu atıyullaha ve atıyur rasule. Ey iman edenler Allah'a ve Resule itaat edin. O ne emrettiyse onun yerine getirin. Neden nehyettiyse o nehiden uzak durun demektir bu. Bir de ittiba vardır. İttibada emir ve nehyye gerek yoktur. Onun yürüdüğü gibi yürümeye çalışmak ittibadır. Onun yemek yediği gibi yemek yemeye çalışmak ittibadır. Onun uyuduğu gibi sağ yanına yaslayıp elini yüzüne alıp uyumak ittibadır. İttiba için ise mutlaka ittiba ettiğin kişi tanıman, bilmen gerekir. Ya gül in kuntun tuhibbunallaha fettebiuni. Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin. Bana ittiba edin demek önce beni tanıyın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak Allah'ı sevdiğini iddia etmenin doğruluğunun göstergesidir. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımıyor ve tanımadığı halde ben Allah'ı seviyorum diyorsa o kimse yalancıdır. Tanımadığın adama nasıl ittiba edeceksin? Tanımıyorsun bilmiyorsun o yolda nasıl yürürdü? ''O düşmanlarına karşı nasıl davranırdı?'' ''Dostlarına karşı nasıl davranırdı?'' ''Büyüğüne karşı nasıl davranırdı?'' ''Küçüğüne karşı nasıl davranırdı?'' ''Esire karşı nasıl davranırdı?'' ''Fakire nasıl davranırdı?'' ''Zengine nasıl davranırdı?'' ''Eşlerine nasıl davranırdı?'' Tanımıyorsun, bilmiyorsun ki ona ittiba edeceksin. Ona ittiba etmiyorsan Allah'a Allah olan sevgin nedir? Yalandır. Bunun neticesinde Allah seni sevecek değil, günahlarını bağışlayacak değildir. O halde siyer ilmini öğrenmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımaya vesile olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak, onu sevmek ve ona ittiba etmenin vesilesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek, Allah sevgisinin göstergesidir. Bunun neticesinde Allah subhane ve teala seni sevecektir. Bunun neticesinde Allah subhane ve teala, senin günahlarına mağfiret edecektir. Allah subhanehu ve teala bizleri en iyi şekilde Allah'ın Resulü'nü öğrenenlerden kalsın. Allah subhanehu ve teala bu ilmin sevgisini kalbimize kalsın. Aslında bu konuda hatırlıyorsanız siyer derslerinde siyer ilminin önemiyle ilgili 3 ders yapmıştım ben. Ama bizim asıl şu an ders silsilemiz siyer olmadığı için sadece kısaca siyer ilmini sevdirebilme adına Birkaç şey söylemek istedim. İnşallah vaktimiz geliyor. Burada kapatalım. Önümüzdeki hafta yine 11.30'da derse başlayacağız. Bugün bu saatte burada ve saat 11.30'da olacak. Yeni bir durum, yeni bir hadise gelişmediği sürece. Velhamdülillahirrahmanirrahim.